102. Sure Ette Kasur Suresi Çokluk kuruntusu sizi o derecede oyaladı ki, nihayet kabirleri ziyaret ettiniz. Hayır, yakında bileceksiniz, elbette yakında bileceksiniz. Gerçek öyle değil. Kesin bilgiyle bilmiş olsaydınız, orada mutlaka cehennem ateşine görürdünüz. Sonra ahirette onu çıplak göze göreceksiniz. Nihayet o gün dünyada yararlandığınız nimetlerden elbette ve elbette hesaba çekileceksiniz.